Peki Doktor Bey siz o dönemde nasıl bir açıklama yaptınız? O dönem dediğiniz 86 yılından bahsediyorsunuz. Evet. Kıbrıdere köyünde olanları neden kamuoyuna açıklamadınız? Ben hekimim beyefendi. Siyasetçi değilim. Karıştırmayın lütfen. Bir hekim halka gerçekleri söylemekle yükümlüdür Erhan Siz o köyde neler olduğunu asla tahmin edemezsiniz. O köydeki insanların hayatı telef oldu ve siz onlara neden yardım etmediğinizi açıklama zorundasınız. Saçmalamayın. Gerekli tüm raporlar hazırlandı. Hatta gazetelerde yayınlandı. Rapordanızda posttraumatik stres bozukluğu, toplu şizofreni, karışık anki sektör, mozor bozukluklar, genetik faktörler... Kubilay bozukluklar, yeni bozukluklar... Buyurun. Ne istiyorsunuz? Kıbledere köyündeki insanlara tam olarak ne oldu? Bakın, bunu benden öğrenmenize imkan yok. O halde ben de bu işin peşini asla bırakmam haberiniz olsun. Herhan Alo Herhan Bir psikiyatr arkadaşımız geçenlerde o köye gitmişti Kıblenere köyüne mi? Evet, kendisi çekimler kayıtlar falan da yapmıştı Adı ne bu arkadaşın? Ebru, Doktor Ebru üniversitesine gidin ve o kayıtları bulun Söyleyebileceğim sadece bu Alo Herhan Alo, Kerem Bey'im. Ben psikiyatrist Ebru Karaduman. Şizoi kişilik bozukluğu olan özel bir vaka için yapılan görüntülü olgu sunumu birinci gün kayıtları başlamıştır. জান সত্য বিন জিঞ্জ ফারুখ হোজাদ বেড়ে না কি তরফ না বুড়ে চারব কানি চার দেয় ...bedenine 1300 yaşındaki bir cin tarafından ele geçirildiği... ...iddia edilen bir kadına iyileştirme seansı uyguluyor. Çekim izinlerinin hepsi Faruk Akat Hoca tarafından alınmıştır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi, çocuğum ne Gel bakayım sen. Ne yapıyorsun burada? Yürü. Çık dışarı. Çık, çık, çık. çık, çık. <gülüyor> Bakma yavrucum. Hadi ablacığım. Geç otur şuraya. Geç. সবুক বুখ বড়া খেত safiline gönderirim! Konuşma köpek oğlu köpek! Senden korkan mı var? Benden korkma benden! Niye korkuyorsun? Allah'tan kork! Allah'tan kork! Şu orospular bir çıksın odadan! Ben sana göstereceğim Allah'ını şeytanını! Şıkı <gülüyor> tutun bırakmayın! Çıkın gidin orospular! Kaldak döllerim! Yoksa ne yediğinizi bir bir dökerim ortaya. Geceleri kocalarınızla neler yaptığınızı anlatırım. Birbirinizin arkasından ne pislikler çevirdiğinizi anlatırım. Bütün pisliklerinizi dökerim ortaya. İnlemeyin oğlum. Dinlemeyin. Dinlemeyin, sıkı tutun. Allah'ın da dediği şey. Nurhan. ...sen sırf konuşunu kıskandığın için ona bir yaptırmadın mı? Ruslu! Ölmesini istemedin mi ha? İstemedin mi? Cemile... Cemile senin kocana araba çarpacak. Bağırsaklarına bağırsaklarına bağırsaklarına ne ne ne dostların arasında altın diye yakalarız diye hmm. sen seni kurtum senin toplantın var ya sapık baş gelenler neler yaptığını anlatıyor sana anlatıyor mu çeker miyim ben nereden alayım bırak beni ne bu adamı şişe بركاه بسل لي اا اا Nerede? Orada. Ebru, sen geride dur. Tehlikeli olabilir. la hinn ischadă l ice'svâssil-hi hanness żväzi ves v Надо zişi śufî sudúir nas g길 n枕 tak ne l-ci ny'ge le alel nas i Ya Hasîb, ya Mucîb, ya Hakîm, ya Dar, ya Kahhar Celle Celaluhu! <coughs> <gapan> <den�> la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azîm. হালো, আলো, Geçti. keşke keşke o tamam bozum tamam Hocam tamam, tamam. <Gülüyor> tamam iyi misin? Hı? İyisin değil mi? Rabbimin yardımıyla hastamızı Hatice ablamızı size sağ salim teslim ettim. Şimdi bakın beni iyi dinleyin. Muskalarla, tılsımlarla cahilce işler yapmayın. Büyüyle uğraşmayın. Büyü yapanın da, yaptıranın da... ...ne bu dünyada ne de ahirette nasibi vardır. Tamam. Bu devirde cin mevzuları artmıştır. Her 5 insandan birine cin musallat oluyor Allah Başınızı her türlü iş gelebilir. Kaza, bela, hastalık her şey. Ama gördüğünüz gibi... Bu işlerden anlayan biri oldu mu, cinler hiç kimseye bir şey yapamazlar. Cenab-ı Hak bizi onlardan çok daha kuvvetli yaratmıştır. Rabbim hepimizi cümle şeytani olandan muhafaza etsin inşallah. Amin. Amin. Faruk Bey şovunu yaptı. Ama daha Atur'un kendisiyle konuşacaklarım var. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. merhaba. Nasılsınız? İyiyim siz. Sizlerdeyiz sağ olun. Ne kadar güzel bir eviniz varmış. Öyledir. Dededen kalma. Eski Rum evi. Öyle mi? Çok güzel. Buyurun. Sağ olun. Çok güzel. İşlemeleri hep el yapımı değil mi? Hiç dokunmadık, bozmadık orijinalliğini. Çok güzel. Kolay gelsin teyzeciğim. Sağ kızım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Estağfurullah, geç geç. Sağ olun. Ebru Hanım. E, buyurun bir soluklanın önce. Daha sonra yaparsınız çekimi. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hı. Faruk Bey, 5 dakika izin verirsiniz. Ben kameralarımı kurayım. Kurun kurun. Buyurun kendi eviniz gibi. Tamamdır, sağ olun. Faruk Bey dünkü kadına ne olmuştu? Şimdi bu durup durduk yerde sudan korkmaya başlamış. Banyoya girmez olmuş. Temizlik yok, her taraf pislik içinde. Çevresindekileri de tehdit ediyormuş. Doktora görünmemiş mi? Hiç i̇şte, Yazdığı ilaçlar daha da kötüleştirmiş. Kim söylüyor bunu? Kendi, ailesi. biz de duymuşlar, yardımcı olduk işte. Anladım. Faruk Bey, dün yaptığınız şey tam olarak neydi? Ne Başladık mı yani? öyle mi olacak? Evet, başladık işte. Sen anlatacaksın, uygulayacaksın. Ben de gözlemleyip sorgulayacağım ve çekim yapacağım. Şimdi doktor hanım, bak. Doktor hanım demene gerek yok, Ebru diyebiliriz. Peki, Ebru hanım, Sen bunları böyle çekeceksin de ne yapacaksın? Tıbbiye'deki profesörlerine, hocalarına falan mı göstereceksin? Bu bir test çalışması. Tıbbi hmm. süreçlerden geçmiş bir vaka seçeceğiz. Cin musallatı olmuş bir hasta yani. Sen öyle diyeceksin, ben başka bir şey diyeceğim. Neyse. Neticede doktorların iyileştiremediği bir hastayı bana emanet edeceksin. Benden Hı -hı. de iyileştirmemi isteyeceksin. Doğru mu? Öyle diyelim. Tamam. Diyelim ki en ağır hastayı birkaç günde iyileştirdim. Sen de bunun kayıt altına aldın. Hı -hı. Ne olacak? Ne ne olacak? Kabul edecek misin? Neyi? Cinlerin varlığını. Ne alakası var? Bu bilimsel bir çalışma olacak. Şimdi cehaletimi bağışla doktor ama... ...bilimsel bir çalışmada sonuç yok mudur? Vardır elbette ama bunun muhakemesini sadece bilim adamları yapabilir. Peki, öyle olsun. Sen şimdi dünkü olayı ne diyeceksin onu söyle. Şüphelerim var. Şüphelerim var. Hı hı. Kadın daha önce ne haldeydi görmedin mi? Gördüm. E bize geldi, sapa sapasağlam yaptık gönderdik Psikiyatra da gitmiş, ilaç da yazmışlar. Sen tertiplemiş olamaz mısın? Nasıl yani? Faruk Bey, beni dün siz çağırdınız. Doğru. E belki de kadını tanıyordunuz ve onu çağırdınız ve ortamı hmm. ayarladınız. Hmm. Ve şovunuzu yaptınız. Şov? Kızmak yok, bunları daha önce konuşmuştuk. Tamam, tamam, peki. Gel bakalım ben de, sana bir şey göstereceğim. Gel. Nereye? Gelsen, gel sen, gel bana. Bir dakika, bir dakika kamerayı almam lazım. al at. ...olduğu hakkında bir fikrin var mı? Hı, hmm. dün kadının ağzından çıkan şeye benziyor. Ta kendisi. E ne yani şimdi, bu şey kadının ağzından çıktığı için mi iyileşti kadın? Bununla beraber kadına musallat olmuş olan cinler de dışarı çıktığı için iyileşti. İnandırıcı değil. Kendi gözünle görüyorsun, kameraya kaydediyorsun ama hala inandırıcı değil diyorsun. Pekâlâ, dün bu şeyi kadının ağzından çıkarmadan önce... ...neden üzerine ört örtün? Ne alakası var? Örtüyü üzerine attın, altına sen de girdin hmm. ve bu şey cebindeydi, çıkarıp kadının ağzına sen koydun olamaz mı? Yalnızca cahil kişi hemen kabul eder, bilim adamı sorgular Faruk Akat. Şimdi lütfen cevap ver, neden üzerine örtü attın? Cinnin bedenden çıkması için ortamda hiç ışık olmaması gerekir. Örtüyü bu yüzden kullandın. Bunun için kameranın ışını kapatabilirdin. O da olabilirdi. Ama sen üzerine örtü atmayı tercih ettin. Hem zaten bu büyüklükteki bir şeyin bir insanın midesinden kendi kendine yukarı çıkması tıbben imkansız. Bak bu görüntüleri seyreden herkes o altında senin bir işler çevirdiğini düşünecek emin ol. O zaman ben kimi iyileştirirsem iyileştireyim sen ve sayın hocaların hep aynı şeyi söyleyecek. I Bir şansın var. Neymiş o? İyileştireceğin hastayı ben seçeceğim sen değil. Aziz... <Gülüyor> Çay yaptım size, buyurun. Çok teşekkür ederim teyzeciğim, zahmet olsun. Afiyet olsun. Anam, annem, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Olsun. Sağ ol. Bey, bunlar nedir? Hmm. Bunlar cinlere büyüye, nazara karşı koruyucu ayetler. Hı hı. Bak, şu ayeter kürsüyü mesela. Şunlar da, sırları bende olan özel kalemlerle özel kağıtlara yazdığım vefkler. Vefk? Hmm. Hmm, vefk. Bak şimdi. Buradaki her Arapça harfin rakamsal bir karşılığı var. Hı hı. Ebced deniyor. Uygun şekilde bir araya geldiklerinde ortaya etkili tılsımlar çıkıyor. Anladım. Yahudilikteki kabala gibi bir şey yani. Hı. O biraz farklı. O işte simyada var. E, sonuç? Bütün bunlar ne işe yarıyor? Koruyucu diyelim. Cinler eğer bu kadar zeki ve tehlikeli varlıklarsa... <gülüyor> ...neden bu kağıtlar üzerine yazılmış basit harflerden korkuyorlar? Çünkü... ...bu basit dediğiniz harflerin onlar üzerinde öldürücü tesirleri var. Nasıl? Küçücük, gözle göremediğiniz bir virüs... ...devasa bir hayvanı nasıl öldürebiliyorsa, öyle. İyi de virüsün kesinliğinden eminiz. Hem de organizmaya etki mekanizmasının ne olduğunu tam olarak biliyoruz. Ebru Hanım, cinler ısı, ışık ve ateşin zehrinden yaratılmış varlıklar. Yani, belirli bir frekanstaki elektromanyetik dalga yapısındalar. E, bu vefkler de her farklı dizilişte. Işığı farklı yansıttığı için, ışık da bir elektromanyetik dalga olduğu için... ...cinler üzerinde tesiri olması pek mantıksız değil bence. Hmm. Bilimsel terimler kullanmaktan hoşlanıyorsun anlaşılan. Ebru Hanım, bakın, bu tür hastaların bazılarına yalnızca hekimler bakmalı. Ben bunu bütün samimiyetimle kabul ediyorum. Güzel. Ama öyle vakalar var ki siz hiçbir şey yapamazsınız. Yalnızca biz tedavi edebiliriz. Gene de bir delil yok. Nasıl bir delil istiyorsunuz? Eğer cinler senin dediğin gibi yürüyen, yemek yiyen, konuşan varlıklarsa ortada gözle görülür, elle tutulur somut kanıtlar olması lazım, değil mi? Ebru Hanım, bilim rüyaların varlığını kabul ediyor mu? Elbette. Peki. Rüyalarla ilgili somut, elle tutulabilir bir delil var mı? Yok. Yani bütün bu olanların İyi o bir zaman... dakika. Rüyalar herkes tarafından kabul edildiği için tartışma konusu değildir. Oysa cinlerin varlığını sadece bazı insanlar ve dinler iddia ediyor. İkisi farklı şey. Cin gece örtüsü altına gizlenmiş olan demektir. Evet, görmek, dokunmak zordur ama hissetmek kolaydır. Hatta öyle ki etrafınızda hissettiğiniz anda yaşayacağınız ürperti hiçbir şeye benzemez. Korku delil olamaz Faruk Bey. Psikiyatri bilimi bunun üzerine kurulu zaten. Somut bir kanıt olmadıkça anlaşmamız zor. Somut bir kanıt olduktan sonra anlaşabilecek miyiz peki doktor hanım? Bilmem sen söyle. Göreceğiz. Bak. Bu simya mesela. Eskiden bilimdi. Şimdi büyü diyorsunuz. Faruk oğlum. Biraz yemek hazırladım. Karnınızı doyurverin. Yok çok teşekkür ederim. Sağ olun ben tokum. Ebru Hanım buyurun. Annemin yemekleri güzeldir ama. Başka zamana. Bizim yola çıkmamız lazım. Çok teşekkür ederim teyzeciğim. Bak sana bahsettiğim hasta bu. Muğla'ya gideceğiz. Hmm. Kübra Duran. Hadi oğlum Allah'a emanet olsa zalim Allah. git gel. ...tanıştın yoksa Bursa'ya geçtikten sonra mı başladın? Tabii, çocukluk zamanında başladı her şey. <gülüyor> Ailen de senin gibi başka cin çıkarma seansı uygulayan birileri var mı? Yok Ebru Hanım, um, aileyle çok ilgili bir mevzular değil bunlar. Oraya çok fazla girmeyelim istersen ama işte... ...çocukken başladı, el verme diye bir mevzu var. El verme? Hı. Nedir tam olarak? Şöyle düşün, bir büyüğünden, bir öğretmeninden diyelim... ...feyiz alıyorsun. Uygulama yapıyorsun. Belli bir ücret karşılığı. Ücret yok. Öyle mi? En azından bende yok. Ama senin mesleğini yapan herkes için aynı şeye geçerli değil. Ebru Hanım etrafına bir bak senin. Çeşit çeşit insan şimdi tam olarak nereye gidiyoruz? Kıbledere köyüne gideceğiz. Buradan 100 yüz kilometre sonra varmamız lazım. Ben de tam olarak yolları hatırlayamıyorum. Çok küçükken ayrıldık buradan ama... ...biraz sonra bir yerde dururum. Refika ablayı ararım. sorarım yoldan. biz efika Kübra'nın annesi ha. hastamız Abla'yı bir arayayım Alo Defika abla Ebru ben Ablacığım Abla biz geldik şimdi Yok tam gelemedik Bir kaybolma durumu söz konusu biraz Abla Orayı geçtim Evet Ah abla ben köyceğiz yoluna girmedim ki Yanlış yola girmişim. Ama şimdi öğrendim inşallah. Hadi yürü. Bir bir tane ev var. Evet. Sorun mu yolluk? Sorun mu? Selamün aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Sına bakmayın, rahatsız ettik. Estağfurullah, buyurun. Biz yolu kaybettik de aşağıyağıza kadar gideceğiz. Hayırdır aşağıyağız da, aşağı kameraları falan. E, Kıble Dere Köyü ile ilgili bir araştırma yapıyoruz da biz. Ne kapat kardeşim, kapağı, kapağı, bize, kapat! Harun! Hıh, dur çekiyor şu an. çocukluğum burada geçti diyorsun ama hiçbir yeri bildiğin yok. <gülüyor> Doğru vallahi demin ki adamı görmedin mi? Önce yüzümüze gülüp ondan sonra üstümüze saldırdı. ...burada hurafeden garip inançlara kadar ne ararsan var hoca. Ebru Ana, kaldık burada. Ne yapsak Muğla'ya geri mi dönsek? Ya hocam sen yolu şu cinlere soramaz mısın? <gülüyor> şu anda bizi gözlüyorlar da zaten. Nasıl yani? Bu bölge cinler, ifritler, iblisler için biçilmiş kaftan. Ebu'l diye aynen şöyle der. Güneşin doğduğu yerde bir dağ, battığı yerde bir dağ... Ortada da taşı döven bir dere varsa, aradaki tüm gölgeler cinlerle doludur. Burayı tarif etmiş resmen. O ses neydi? Şu taraftan geldi. Ağlama sesine benziyor. Evet, bir kadın ağlıyor. Dur hocam, dur kamerayı alacağım. Beni bekle. Şuradan şuradan geldi. Yürü. Yavaşla, kalk oğlum. Duydun mu? Duydum, duydum. Fark koca bekle. Bak şuradan geldi. Bir... Saatli ol. Görebiliyor musun bir şey? Ebru sakin <gülüyor> ol! Ebru iyi i̇yi. Nerede? Yok yok Ebru gitti. Nerede ahimaz şimdi buradaydı ısıracaktı beni. Ebru sakin ol gitti bak yok bak. Gördün mü? Yok, yok. Orada da yok. Ebru, hadi. Tamam, yürü hadi. Arabaya gidelim. Tamam, yürü. Hadi gidelim buradan, hadi. Allah kahretsin. Kamerayı da düşürdüm. Bir şey olmuş mu kameraya? Yok, ya? bir şey olmaz. Tamam, Sen yürü, git, hadi. Gel. Ya benim gibi bir hayvan severe yapılır mı bu ya? Udum ağzıma geldi resmen. Ama rahatsız olduysan söndüreyim. Yok, ondan değil. Doktor Tıp fakültesi üçüncü sınıftayken... ...bize böyle sigaranın zararlarını anlatan bir hocamız vardı... ...Selim Gürgen diye. O da tiryakinin tekiydi. ছেড়ে গির মাছা ki? Kemik bunlar, mason işareti değil mi bu? Evet ama bunun anlamı farklı. Nasıl anlamı farklı? Burada tahmin ettiğim şey yapılmış galiba. Ne yapılmış? Köylülerin hayvanları aniden, sebepsiz yere fazla sayıda öldüklerinde... ...kurban kesip kanını toprağa akıtırlardı. Kemikleri de bu şekilde dikerler. Ne garip bir dilek harcı bu. Her şeyi asmıştır üstüne garip garip şeyler. Ay bağırsak mı bu? Ay üstüme dolandı. Saniye, Saçıma başıma değdi ya. Bir saniye, bir saniye. <gülüyor> Mezarlık, türbe, kemik füyüsü, semboller. Ne oldu? Ebru Hanım gel, ışığı getir. Ha. Getir, getir. Ne yazıyor orada? 7 1 7 5 71 71 75. 71'i 75. Biri kazımış işte, kim bilir dilemiş. Bazı dilek ağaçları sadece kötülük içindir. Kötü dilek mi olur canım, saçmalık. Hı. Düşmanın ya da kıskandığı birinin ölmesini isteyen... ...onun kıl, fırnak kemik gibi şeylerini beze bağlayıp... ...üstüne ismini yazıp ağaca asardı. Bin yıllık bir gelenek. Ay koku dayanılmaz Bu yalnız Bu bölge Çok fenaymış kötü. Ebru Hanım. <Gülüyor> İyi misin? <Gülüyor> Nebri oğlum iyi misin? <gülüyor> i̇yi <gülüyor> misin? İyiyim iyiyim. Kokudan kötü oldum biraz tıkalı. <gülüyor> Toparlanırım şimdi. <gülüyor> Aa! Koyunlara bak! Aman aman çarpmıyasın. Tamam tamam durdum. Ay şunun küçüklüğün tatlılığına bak! <gülüyor> Usta! Ya koyunları ürküttünüz? Tamam, burada kusura bakmayın. Şey ya usta biz yolu kaybettik de bize bir tarif ediver sen. Nereye arıyorsunuz? Biz aşağıyağız beldesine gideceğiz. Ne yapacaksın orada? E, Refika Duran var. Bilir misiniz? Kocası vardı, rahmetli oldu. Bilal Duran. Kıbledere köyünden Bilal Duran. Hah, Kıbledere köyünden. Ha. Zamanında taşınmışlar. Şimdi burada bir yerde eski bir Rum konağında yaşıyorlarmış. Biliyor musunuz? Çok ters gelmişsiniz. şimdi sana geri döndesem desem, yol iyice uzar. Bak, ne yap biliyor musun? Heh. Siz böyle dümdüz devam edin, tamam. ileride yol çatallaşır. Soldan gideceksiniz. Zaten böyle ışıklar falan da var, anlarsın yani doğru yolda olduğunu. O yolu hiç bırakmayın, direkt karşısına çıkarsınız. Tamam, tamam. çok teşekkür tamam. ederiz, sağ olun. Sağ ol. İyi, hadi olun. hayırlı yolculuk. İnşallah doğru tarif etmiştir adam. Dediği gibi yol çatallandı, soldağında evet. girdim. ah ileride ışıkla Şurada var, işte tamam tamam, tamam tamam işte bulduk ya. Of. Barık Hocaş. Hah. Bu ne oradaki? Ne ya? Ne yapıyorlar orada? Kim kim? Kime bu onu? bir kaydetsene. Kayıtta zaten. Ah, flaşını açmayı unutmam hoca. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Görüyor musun bak. Nerede göremiyorum. Bak bak bak bak. Yanında biri mi var onun? Şu mu? Şu şu şu. <gülüyor> Gördüm. Bu... Deminki çoban değil mi? Ne alakası var o abi? Işte... Adam nerede kaldı nasıl? Geçtik geçtik. Yok tamam geçtik ya bu. Neyse. Allah Allah. Neyse Ebru hanım, sen devam et. Saatlerdir yol arıyoruz zaten. Alo, Refika abla. Ablacığım, bak şimdi ben girdim o yoldan. Hı -hı. Evet, camiyi gördüm, şimdi sağımda gördüm cami evet. Tamam, camiyi de geçtim. Tamam, buradan sağa giriyorum abla. Girdim. Tamam ablacığım. Tamam buldum ablacığım. Hadi. Tamam ablama dik görüşürüz. Tamam bulduk bu. Oturduk artık. Şuradan beyaz. Gel gel bak. Hoş geldin. Ay Evrima bak ne güzel ne şirin oldu. Vermişsin kız sen böyle. Ablacığım. <gülüyor> Selamun aleyküm cümleten. <gülüyor> Ablam çok uzun zaman oldu ya. Ama hiç değişmemişsin. Aman ne değişmemişim kızım. Saçlarım bembeyaz oluverdi. Aman Refika abla. <gülüyor> Kız Doktor Ebru. Esra'cığım nasılsın? İyiyim ne yapıyorsun? Sen iyisin. İyiyim ben de. Bu kim? Benim kızı bu. Ya Tabii. maşallah merhaba. Öp bakalım teyzenin evine. Ay yürü <gülüyor> <senin. gülüyor> iyiler mi? İyiler iyiler. Konuşuruz şimdi evde. Tamam. Ablacığım bak bu sana sözünü ettiğim Faruk Hoca. Faruk Akat. Hoş gel gelmesin hocam. Merhaba hocam. İyi e, ne dikilip durursunuz? Şuradan evi çıkar verelim hemen. İyi e, hadi ha. çıkalım. Ablacığım arabada eşyalarımız var. Hı. Atlayın beraber gidelim. Hadi. İyi e, iyi madem. Hadi kızım. Buyurun. Gel gel. Hıh geldik. <gülüyor> Ay Refika abla burası mı? Hı hı. Faruk hoca, kusura bakma ama bu ev seninkinden çok daha güzelmiş. Güzel güzel. Kaç yıllık o ev? Çok eski hocam. Ama aşağıya yazın En güzel, en eski evlerindendir hocam. Belli belli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Heh, orası da bizim ev hocam. E, Esra burası boş mu? Babası çok severdi orayı. Öldüğünden beri hep öyle durup durur. Anladım. Ha giden mi eve? Tamam. Faruk Hoca. Faruk Hoca. Ha? Gel hadi bizde eşyalarımızı alalım bagajdan. Olalım, Gel. Alalım alalım. Hadi Maat. Ebru yardım eden bizde kızım. Tamam. Tamamız. Buyurun hocam. Tekrar hoş geldiniz. Ablacığım ben sana bir kere daha sarılacağım. Hocam bir tutabilir misin? Çok özlemişim ya. Hocam Allah senden de razı olsun. Zahmet ettin. Taburalara kadar geliverdin ya böyle. Estağfurullah yardımcı olabilirsek de... ...Ebru'nun bu kamera bende ha, kaldı. Alayım, alayım hocam. <gülüyor> Esracığım bana bir bardak su getirebilir misin? Hemen getireyim. Hocam sen bir şey içer misin? Su, ayran? Ayran alırım, soğuk. Tamam. E çok dolanı verdiniz mi kız arabayla? Ya Refik abla sen ne diyorsun? Yolda kaybolduk. Adamın birine yolu soralım dedik. Üstümüze saldırdı. Ardından bir de köpek saldırdı. Aa nerede? Ya köy yolunda bir yerde işte durmuştuk öyle kenarda. E buralar çok değişti tabii. Sen o zamanla ufacıcık bir şeydin ya kız. Öyleydi vallahi. Her yeri de unutmuşum zaten. Gel gel Fatma gel. Gel bak misafirlerimiz geldi. Gel baba. Faruk Hoca. Fatma'la bak, <gülüyor> Ebru'yu hatırladın mı? Ebru kapatıver bakayım şu kamerayı. Kız Fatma, biz konuşuverdik ya kız sen. Kız sana diyorum, kapatıver kamerayı! Kız konuşuverdik ya, niye böyle yapıyorsun şimdi? Sen karışma, kapat diyorum sana, kapat! Bir dakika, bir dakika, tamam. Kapatırım kamerayı da Fatma abla sen niye böyle sinirlesin? Niye geldiniz siz? Ablacığım, biraz sakin ol. Neyi sakin olacağım be? Neyi sakin olacağım? Utanmıyor musun? Koskocaman doktor olmuşsun, almışsın elini bir kameraya bir de bu hocayı getirmişsin. Ablacığım ben doktor olduğum için bana güvenmen lazım ya zaten. Kübra'yı hastanede de çekmediler mi kameraya? Orası hastane. E tamam işte ama orada da doktorlar çekiliyordu kameraya. Şimdi de ben hem doktor olarak hem de arkadaş olarak çekeceğim, sen merak etme. Kızım, kızım, kızın durumu çok kötü. Böyle yardım edemezsiniz ona. Fatma hala, Kübra'ya benden zarar gelmez tamam mı? Ne işler gelmez mi? Bu adam niçi fike ha? Fatma! Fatma bir sus duram <gülüyor> sana. Anne, ne anne, konuşup galiba. duruyorsun? Eh, <gülüyor> anne, anne anne yapmam. tamam. Kızım bir seneden beri hastanede yattı benim. Ne oldu ha? İğneler, ilaçlar. Ya kafasına vermedik elektrikler, çoklar mı kaldı? Ne oluyor kız? Ne konuşuyorsun? Ne b -b -b bakıyorsun? Konuşma, karışma. Anne, karışma. Anne. Ne oldu tamam, bir tamam. diye ve iyileşti mi, mi? Daha mı kötü oldu ha? Bak, bak Kübra iyileşecek diyor sana. Ne? Kızım iyileşecek, anlayan bu. Karışma! Karışma! Karışma! Eğer başına bir şey gelirse, hepsinin sorumlusu sizsiniz, anladın mı? Fatma Hanım bakın korkmanıza gerek yok, biz Allah rızası için buradayız. Hani hiçbir ne, şey yapamazsak ne, bir dua ne, eder ne, gideriz. Ne diyorsun senle hocam? He? Allah nasıl istiyorsa öyle yapsın Esra, tut bakayım şunu. <Gülüyor> <sen. Gülüyor> Refik abla, bana bak bir azıcık sakinleştireyim, nefes al. Sakinledin mi? Dinle şimdi beni. Bak eğer bu kamera olayı böyle sıkıntı yaratacaksa... ...ben başka bir çözüm yolu bulurum ablacığım, tamam mı? Yok yok, halamın böyle yaptığını bakma sen. Sonradan yumuşar o. Emin misin? Evet. Yok kızım yok. Elinden ne geliyorsa yap. Gübranın iyileşmesi için elinden ne geliyorsa yap kızım. Hem koca gıcık profesörleri izleyecek bunu. Sonuçta iyileşecek Gübra'mız bizim. Ablacığım ben o zaman kameraları kuruyorum tamam mı? Kah kızım kah. Kur kur. Kah ne durayım kah git kur. Tamam. <gülüyor> Aynısı. Ay. O kız benim. Ne yemiyor. <gülüyor> Esra Hanım. Buyur hocam. Kübra nerede? E, yukarıda uyuyorum. Ha tamam. Ya ben çok özledim onu artık bir görsem ya. E gidip uyandırıversene mi yo, Yok yok yok. Hiç uyandırmayın. Şimdi şöyle yapalım. Biz bir köye inelim. Etrafa bir bakınalım. Daha sonra gelir Tamam hocam. İyi. Biz de o vakit yemeği ne hazır ederiz? Tamam ablacığım. Hadi bakayım. Yavaşın bak kayasına. Evet çok kayıyor ayaklarım. Ben böyle bir tuhaf oldum sanki, turist gibi ha? Yok yok, çok yakıştı hocam. Yakıştı mı? <gülüyor> yakıştı vallahi. <gülüyor> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş ben köyüm, kıtara Osman Baya. Çok memnun olduk. Buyurun. Hayırlı Hayırlı Merhabalar. Hoş bulduk. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bakalım, iyisiniz? Samlı olsun Sen nasılsın? Sağ olun, sağ olun. bizdeyiz. Sağlı sıhhat yerinde. Çok şükür. Eline sağlık, teşekkürler. Afiyet şeker olsun. Osman teşekkürler. amca. Teşekkürler. Bana şimdi tam olarak anlatır mısın? Kübra'ya ne oldu? Kübra'ya cin çarptı doktor kızım. Bu aile zaten sorunlu bir aile, sıkıntılı bir aile. Sorunlu derken Osman amca? Bu hikaye kızım ta Köpledere köyüne kadar gider. Bu köy var ya bu köy. Lanet bitemez. Bitenlerden... Bir dakika Osman, bir dakika. Tamam. Ne Dur ben, sakin olun. Kameralarla. Ne, ne yapıyorsun o zaman Bir şey yapmıyoruz abiciğim. Yanlış anladın sen. Sohbet ediyoruz. Otur ben sen de lan. çekim yapmıyor mu geldiniz de? Bizim bir takım sorularımız var. Onları öğrenip gideceğiz zaten. Köyümüzü karıştıramazsınız. Bu olayların, bu köyümüzle alakası yok. Siz burada, çimde çekinmezsiniz. Ne bok yiyecekseniz orada yiyin. Lan, sakin ol! S***** ben size! Gerçekten! Sakin Bu nedir ya? Kıble dereyi deliriyor. Kıble alakası yok. Ben sana söyledim. Buranın insanı bir garip. Var, var. Neyse saat geç oldu. Kübra da uyanmıştır. Yemeğe yetişelim bari. Hadi. Üf, köpek de susmadı gitti. Hah, tamam canım. Hocam, anne. Şimdi bir toparlayalım baştan. Kına gecesi dediniz. Doğru mu? Evet hocam. Ne oldu kına gecesi? Hani CD'yi gösteriverem mi? Eee neyseydi Esra'cığım. Hani kamerayı çekiliyor ya gına gecesinde ondan mı? Vallahi Esra görebilsek iyi olur mümkün müdür bu? Tabii Hı? yemekten sonra gösteriverem o zaman. Tamam mutlaka seyredelim ama. Esra. Tamam tamam. Fark bir dur, sana kaydı şu kameranın açısına ayarlayayım. Tamam, başlatabilirsin. Tam olarak ne diyor? Sen anlayabiliyor musun? Şeba, Zekayd, Şeba. Şeba, Zekayd, Şeba 5. Hangi dil bu? Aramice. Hazreti İsa çöldeki şeytanlara bu dille hitap etmişti. Sonuç onu Hazreti İsa'dan nefret eden en sapkın cin tayfesi de bu dilde konuşurdu. Peki ne demek istiyor burada? Şebae 7. Şebae 7 ve hayit 1. Şebae 7. 5 5. 7175. E, hoca, bu seninle yolda gördüğümüz garip dilek ağacının üzerinde yazılan rakamla aynı değil mi? Evet, evet. Köyün arka tarafındaki ağacı mı dün sen? Evet Refik abla, ne oldu? Şimdi bir gece Kübra ablasının yoktu. Sonra biz tabii her yeri aradık. Sonrasında uykusunda yürüyerek oraya kadar gitmiş. Fark hoca. Ben evinize bir dışarıdan bakabilir miyim? Ne, ne oldu hocam? Dur, beni bekle. ব��ব ব�বব বববর ববববর বববে Sen ne kadar güzel olmuşsun. Kübra'cığım... <gülüyor> ...ben hem senin bir arkadaşın olarak hem de bir doktor olarak yanındayım. Şimdi ben sana doktor Ebru mu diyeceğim? <gülüyor> Yok, sen bana sadece Ebru de Küçükken anne doktor olmak istiyordu biliyor musunuz? Sen de polis olmak istiyordun. Polis mi? Hı. Hatta... ...beraber polis kıyafetleriyle çektirdiğimiz fotoğraf bile var, hatırladın mı? Hatırlamaz mi? mı? Anne, onu bulabilir misin? Bulurum tabii kızım. Kübracığım, ben hemen meseleye girmek istiyorum. Kına gecesi. O sabah annene bugün öleceğim demişsin. Hatırlamıyorum. Peki o gece olanlar Bir ses duydum. Onu hatırlıyorum. Nasıl bir ses? Kadın sesiydi. Kadın sesi olduğuna inan mısın? Eminim. Sürekli tekrar ediyordu. Ne diyordu? Öldür onu. Öldür. Evleneceğin adam mı? Erdal da ismi. Erdal'la kavga eder miydiniz? Bazen. Peki, sana hiç şiddet uyguladı mı canım? Vurdu mu hiç sana? Yok, hayır. Biz seviyorduk birbirimizi. Tamam canım. Şu dilek ağacına gittiğin gece. Uykumda yürüdüm gece. Kübra, o gece bir ses ya da ona benzer bir şey duydun mu? Duymadım ama... ...o geceyi düşündüğümde bir... ...tabut gözünün ne geliyor. Nasıl bir tabut canım? Soğuk. İçindeyim, nefes alamıyorum. Bir ...boğazımı sıkıyor. Tırnakları tenime batıyor. Bağırmak istiyorum, bağıramıyorum. Yardım istiyorum. ...kimseye yardım etmiyor. Sonra ölüyorum. Ve... Ne? Bir bebek olarak tekrar doğuyorum. Alnımda tek gözü olan bir bebek mi? Evet. Ağzı yok. Bu, burada tek bir gözü var. Tamam canım sakinleş, derin nefes al, tamam geçti. <gülüyor> o olaydan sonra polis Kübra'yı götürdü. Damadın ailesi de davacı oluverdi tabi. Polis bize Kübra'yı göstermedi. Sonra doktorluğa gelmiş, akıl hastanesine yatırdılar. 2 sene orada hani kaldık Ne kızım. edip durun ya? Bırak birken bunları... Tamam. Tamam, sakin. Peki, kocanız ne zaman rahmetli oldu? Bilen mi? Kübra'nın doğduğu gün babam öldü. Kalp krizi mi? Aniden düşüverdi. Sonra ağzından köpükler çıkıyordu. Hmm. Epilepsi olabilir, sarı olabilir. Otopsiden bir sonuç çıkmadı mı? Yok, <gülüyor> Yo, öyle bir rahatsızlığı yoktu yani. Anne, tamam. Fefika abla. Anne, tamam. Sakin, tamam. Kızım küçükken çok güzeldi. Gözleri, teni melek gibiydi. Oh, ben neler yapmadım ki onun için. Herkes kıskanırdı onu. Muskalar yaptırdım, kurşunlar döktürdüm. Gene de olmadı. Evin her yanlarına nazar boncukları astım. Gene de koruyamadım ben onu. Fefika Hanım. İznin olursa evdeki bütün nazar boncuklarını kaldırıp atmak istiyorum. Niye? Ne oldu ki hocam? Nazar boncuğu şeytanın ve cinlerin kuvvet iksiridir. E göz değmesin diye nazar boncuğu takılıyor Rüya. Hocalar öyle diyor ya Hangi hoca? Nazar boncuğundaki o göz şeytanın gözüdür. Tek göz. Babil'den beri şeytanın simgesidir. Siz nazar boncuğuna beni koru diyerek şeytandan yardım istiyor ve ona sığınıyorsunuz. Al da. বয়স <gülüyor> <Al bakayım. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kameraların hepsi senin mi? Cık, birkaç tanesi benim. Diğerleri üniversitenin. Hep çekecek misin peki böyle? Merak etme, hep çekmeyeceğim. At, kaldıralım. Tamam hocam. Neden bu kadar acele ediyorsun? Yarın yapsam olmaz mı? Yok, yok. Zaman yok. Biz geldiğimiz için cinler daha da saldırganlaşacak. Kıza bir şey olmadan çözmem lazım. Kübra'yla konuşurken alnında tek gözü olan bir bebek konusu açıldı. Evet, cin musallat olmuş olan herkes aynı şeyi görür. Neden? Bilmem. Belki birlikte öğreniriz. Peki ben yukarı çıkıyorum. Kübra... ...iyi misin? Bak, sakın korkma, tamam mı? Burada doktor arkadaşın, annen, ablan, halan... ...herkes yanında. Eğer burada seni rahatsız eden bir varlık varsa... ...bırak, o korksun. Sen korkma. ...birlikte Rabbim'den seni bu illetten kurtarması için yardım isteyeceğiz, tamam mı? Tamam. Işıkları kapatalım. আর্জনাছ ne yapacağım iyice uğuştur böyle mi Kübra kapat gözlerini tamam kapattım şimdi ellerini yüzüne doğru götür dua eder gibi ...arucundaki kokuyu iyice içine çek. Allah! Ne oldu? Ey yeni, ey ve bilinmeyeni yaradan hak... ...habisi ömel umdolandan sana sığındık. Ya Rabbi! Sen şu mağsuma mı sanat olan হামেছি মে হামেছি Velik'in naz, ilah'in naz. Gelin, gelin size bir şey göstereceğim. Bu yazıyı elime Kübra çizdi değil mi? Evet hocam. Görüyor musun? Aynısı bu kitapta da var. Ne demek bu? Mır'a. Yani ayna demek. Ayna mı hocam? Kitap belki bin küsur yıllık. Ama Kübra buradaki yazının aynısını çizdi elime. İyi de bu ayna kelimesinin senin eline de yazmış olması neden bu kadar önemli? Çünkü cinler bize göre aynanın içindekilerdir. Bak. Bak aynen şöyle diyor. Eğer bir cin... Genç bir bedeni tamamen ele geçirirse, a yani ayna diye mesaj gönderir. Kızımı biçim mi ele geçirmiş hocam? Kesin, hem de en tehlikeli olun. Şimdi bana boş bir oda, iki ayna ve mumlar gerek, tamam mı? Tamam hocam, Hı. hani bu yandaki ev oluverir değil mi? Olur, olur, kızım olur tabii. Tamam. Tamam. Tamam. Faruk hocam, bence ayna falan, bahane sen işi uzatıyorsun. Geçen gün kadının üzerine siyah örtüyü örtmüş, altına da sen girmiştin, hemen vermişti kadın. Doğru. E neden burada işe yaramadı? Burada durum farklı. Nasıl farklı? Çünkü okuduğum tılsımlı sözcükler etkiyi göstermedi. Yani? Yani, Kübra'yı ele geçiren cin çok tehlikeli. Ölünceye veya öldürüncaya kadar bedenden çıkmayan türden. En zalimi, şş, en gadları. Şş, sessiz ol duyacaklar. Biz buraya yardım etmek için gelmedik mi? <Gülüyor> evet ama bak... Eğer yapamayacağını anladığın yerde pes edersen... ...Kübrahan annesi onun hastaneye yatırılması için rıza gösterecektir. Yapamayacağımı anladığım anda bırakırım. Söz mü? Söz. Tamam. Şu anda saat iki Ben doktor Ebru Karaduman. Görüntülü olgu sunumu birinci aşaması sona ermiştir. Tahmin ettiğim gibi Kübra'da parasomlik uyku bozukluğu ve biyoelektrik aktivite travmasıyla başlayan ardından şizotipel kişilik bozukluğuna dönüşen süreç mevcut. Zira hasta ilk karşılaşmamızda gayet mantıklı cevaplar verirken biraz önce Faruk Akat'la birlikte yaptığı seansta metafizik ve büyüsel inançlarını aşırı derecede ortaya çıkarmıştır. Hasta tarafından takip edilerek olgusunumu devam edecektir. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın kızım. Kusura bakmayın geç kattım Hava çarptı herhalde mis gibi uyumuşum. Yok canım olsun. Ellerinize sağlık niye zahmet ettiniz? Günaydın Faruk Hoca. Günaydın. Tebri Hanım. Hanım. iyi misin? Tebri oldu kızım? Ne oldu diyorsun? কোয়ার মহ ক <gülüyor> Allah. Esraç malar razı olsun ya kızsın sen. Afiyet olsun Ebru. Hocam buyurun. Esra hanım aynalar ne oldu? Hava kararmadan başlasak artık. E, hocam biz hazırladık. Yeni evde her şey hazır. Kahvelerimizi içelim başlayalım o zaman. Vakit kaybetmeyelim. Tamam, tamam hocam. peki hocam Korkma korkma iyiyim. <gülüyor> Ayna odası. Hocam. hocam. aynalar yukarıda duruyoruz. Tamam. Ee, bizde gelen mi? Yok, siz aşağıda bekleyin. Ebru'nun. Faruk hoca şu anda... ...Babil'den beri cinlerle iletişim kurmanın en iyi yol olduğu iddia edilen... ...aynalı odada cin çağırma ritüeline başlamak üzere. Ebru'nun başlayabilir miyiz artık? Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الخيم لا تظذروا ولا نعم لهمة في السماوات وما في العر من ذنزه يشفروا اندهوا إلا بيزني يالم ما بين ايدهم وَمَا حَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْتُنَى بِشَيْءٍ مِّنْ أُلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٍ وَسِيَا كُرْشِيَهُ السَّمَوَاتِ وَلَوْمُ وَلَا يَعُدُرْهُ حَفْصَهُمًا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَزِيمُ Bismillah. Şuruh Hanım, hı hı. şimdi örtünün altına gireceğim. Eğer yine şikayet edecekseniz kamerayı bana ver Hay hay, tamam siz girin Faruk Hoca'ya ben kamerayı uzatırım size. Hazır mısınız? Buyurun. Atülcin gece örtüsünün karanlığına gizlenen ve ey aynaların arkasındaki habis ruh buraya gel ve nereden beslendiğini bana göster Rahman <Gülüyor> Rahim <Gülüyor> Ebron'um. Efendim? Cin. Tam arkanda. Sakın! Sakın kıpırdırma. Tamam. Sakın arkanda ömle. Tamam. Ne yapayım? Gel. Bu tarafa gel. Tamam. Sakın ola yanımıza gelmiyor. Tamam. Ey cin! Kübra'dan ne istiyorsun? <Gülüyor> <Gülüyor> İyiyosun. Faruk ah! Hoca. Ah! Faruk Hoca. iyi misin? Ebru Ebr mi? iyi misin? İyi, iyi, iyi, <gülüyor> ha, iyi. İyiyim iyiyim Esra. geçin şöyle. İyiyim. Faruk Hoca iyi misin? Bu ne? Nasıl oldu bu? Cinlere bir soru sorduğun zaman Ebru Hanım. Sembollerle yanıt verirler. Hocam. Anıma geliyorum Singa'ya göre sabun taşı demek. Ama Karabüyü'ye göre tuvalet büyüsü. Tuvalet büyüsü mü hocam? Anne, beni bize büyü mü yapmış? Kızım, bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ölüm büyüsü de demiş, çok tehlikeli. Bu evde toprakla temas eden, güneş gören bir tuvalet var mı? Var ya hocam, bahçede arka tarafta Faruk Hoca, bu sembolü biraz önce temas ettiği cinin yaptığını iddia etti. Hayda, ne yapıyor bu adam ya? Aa, o ne? Ne bunlar kızım? Ne bu? Bunlar ne Faruk Hoca? Ne bunlar? Hayla, Allah! k'im bunlar? bunlar? la hayyul ve ne yapmış bunu? ...Bismillahirrahmanirrahim... রসুল্লাহ ইহল রহমা idin... Dufiq ablacığım, tamam sakin olmaya, çalış biraz. Ay, kusim bak sana, kusim. Dufiq ablacığım, ben de... ...ela yawdruhe hafziru maraküel aliyyul ezzin. Allah, Muhammeden Rasulullah... ...allaha illallah... ...subhanallah, subhanallah... ...ne bu saniye? ...ul Vallahi İran şeyler bunlar çok kötü kokuyor. Faruk Hoca iyi misin orada? Ne diyorsun? Vallahi Allahu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 يا يا اي دموهه تهنا شريك له من جوله فل جوه على شيء اسد يا حب الله اي تفيد والله الذيناهه يا الله الذيناهه يا حي يا Ya bir gün ayibe. Fark hoc. Allah! Dikkat edin. Gel, dur e dur. Yavaş. Dut, dut, yavaş, tamam, yavaşla. Tamam, yavaş. <Gülüyor> tamam. Hop. koydu Ha <gülüyor> kızım. Ne? <gülüyor> Bana diye konuşmuyor kız. Niye susuyorsun? Kim koymuş anasını? <gülüyor> Bana ne soruyorsun <gülüyor> <Ne? Gülüyor> <Ne diyorsun sen? gülüyor> শান্দ বিলা নিস eski evindeyiz Biraz önce tuvaletin içerisinden bir takım büyüsel materyaller, muskalar, tılsımlar, bebekler, saç ve kıl parçaları ve hatta hayvan sakatatları çıkartıldı. Bu olay bana, Faruk Akat'ın müdahalesi dışında başkalarının da olayla ilgili olabileceğini düşündürdü ama henüz emin değilim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte... Haset eden hasetçinin düğümleri üfleyen büyücünün çabından zamasıkar. Allhamdülillahi ve la ilahe illallahu Wallahu ekber Allah Allah La ilahe illallahu Muhammeden Resulullah Sübhan Allah Sübhan Allah La খালবে ve avret yerlerini tılsımlı zehirli sıvılarla anlatılmış. Bak burada senin adın Refika ve kocanın adı Bilal yazılı. Bunlar böyle karı kocaları ya da aşıkları ayırmak için yapılan büyülerden mi? Değil. Ne peki? Bu sihri cenne. Yani cenin büyüsü. <Gülüyor> ne? Anne karnındaki bebeğe yapılır. Okuyorum. Cenin lanetli doğsun. Eti kirlensin, kanı zehirlensin. Kısmeti kör olsun. Doğduğu gün babası ölsün. Yirmi üç yaşından 14 gün alınca... ...en habis. ...cinler bu ruhunu yesin. Kübra, gına gecesinde 23 yaşındaydı. Bir dakika şimdi... ...yani Kübra anne karnındayken bu büyü ona yapılmış... E ...23 yaşındayken etki etmeye başlamış, öyle mi? Ondan pek emin değilim. Peki neden 23 yaş? <Gülüyor>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 Kübra daha doğmadan ortaya çıkmış bir mevzu bu. Tuvalette bulduğumuz büyülerli bu ortaya çıktı zaten. Tarık Hoca lütfen bana o iğrenç şeylerden ve kağıt parçalarından bahsetme. Bak kız daha da kötü oldu. İşin sonuna geldik Doktor Hanım. İpevun serme. Tarık Hoca. Kübra'da şizotipar kişilik bozukluğu var He ve biz tedavinin nasıl olduğunu biliyoruz. İki yıl boyunca gördüğü tedaviden mi bahsediyorsun? Başta tanı yanlış ise bir önceki tedaviye yanıt vermemiş olabilir. Doktor hanım, müsaade et. Hayır, mümkün değil. Bak, büyüğü bulduk. Bu işin sonuna geliyoruz artık. Çünkü çektiğin görüntülerin amacı neydi? Hatırla. Ben amacıma ulaştım. Hayır! Şarlatan olduğumu ispatlaman gerekir. Önde olan benim, sen değilsin. Eğer ayna odasından bahsediyorsan Faruk Hoca... ...orada tütsülerle yarattığın sislerle kameranın görüşünü azalttığını... ...ve o tozlarla sembolü çizdiğini düşünüyorum. Tuvalette bulduğumuz büyüleri ben koydum? Biz burada dinle bilimi yarıştırmıyoruz, lütfen! Ebru ...ben... ...Faruk Akat. Kübra'yı kurtaramazsam bütün iddialarım çürüyecek ve sen kazanacaksın. İstediğin bu değil miydi? Kübra için, arkadaşının hayatı için, izin ver. Tamam peki ama bak son kez, son kez. Tamam. Kübra nasıl? Aynı, çok korkuyorum, onu gördüm, onu gördüm deyip duruyorum. Esra Hanım, burası <gülüyor> çok dar, bana daha geniş bir yer lazım. Tamam, köyün girişinde bizim yüklük var, orası olur mu hocam? Hemen çıkalım. Tamam, buyurun. Bir sıkıştıracağım şimdi, sabitlemem lazım, tamam. Tamam şimdi çok net, rahatsın mısın Faruk O'cuğun? Tamam rahatım. Şu tuşa dikkat edersin oradan kaydı keser. Tamam, tamam. Şu anda Faruk Akat ikinci cin çıkarma seansına başlamak üzere. Refika Hanım, sizi bu tarafa alalım. <gülüyor> Kübra, o hala burada mı? Burada. Tam olarak nerede şu anda iyi tarif eder misin? Siyah uzun saçları var. Kadın mı yoksa erkek mi? Kadın. Peki adı ne? Sare. Sare beni duyabiliyor mu şu anda? Duyuyor. ...kimi öldürmek istiyor? Kana kan. Cana can Burada... ...seni 24 yıldır besleyen büyüler. Mısır'ın... ...Babil'in... ...İsrail'in... ...tüm cinlerine hükmeden... ...Hazreti Süleyman'ın... Ve onun Rabbine yemin olsun, eğer bu kızı bırakıp gitmezsen, seni burada tılsımlı yerde diri diri yakarım. Söyle o Rabbine. Benden korkmuyordum! Bırakıp gitmezsen öleceksin. senden hocam. Tüylemiz. Kızımı yıllardır böyle görmedim dedim ya. Hocam peki bu büyü yapanla bunları biz bulabilecek miyiz? E Kübra kurtuldu artık bizim için önemli olan bu. Siz hiç merak etmeyin. Allah onların belasını verecektir zaten. Saat 2.05. Faruka kat biraz önce yaptığı seansta Hastanın bedenini ele geçirdiğini iddia ettiği Sare adlı cini etkisiz hale getirdiğini veya kendi tabiriyle öldürdüğünü söyledi. İlginç bir şekilde hasta Kübra Tura'nın nabız ve tansiyon değerleri gayet normal sınırlarda seyrediyor. 4 saat öncesine ait olan mide bulantısı, kusma, ateş şikayetlerinin hiçbirisi şu anda mevcut değil. Hasta uzun zamandan beri ilk defa cini bedeninde ve çevresinde hissetmediğini ve gayet iyi olduğunu söyledi. Sence büyüyü kim yapmış olabilir? Aileye yakınlığı olan ya da çok kıskanan biri yapmıştır. büyü yapabilmek bu kadar kolay bir şey mi? Tabbe diye bir şey duydun mu? Duydum ama anlamını bilmiyorum. Tabbe Kur'an'da geçen bir kıyamet alametidir. Dünyayı bir örümcek ağ gibi saracak ve her eve girecek deniyor. İnterneti çağrıştırıyor değil mi? İnternet mi? İyi düşünün. ...dünyayı bir örümcek ağa gibi saracak... ...ve her eve girecek. WWW... ...world wide web... ...dünyayı saran örümcek, örümcek ağa. Yok canım. İnternet, Ebru'nun en büyük kıyamet alametidir. Bugünlerde büyülerin bu kadar artmasının sebebi internetten başka bir şey değil. Tarihte cinlerle alakalı en tehlikeli karabüylere... ...internet sayesinde bir tuşla ulaşabiliyorsun. Bundan daha korkunç ne olabilir? Peki bütün bunları kim yüklüyor internete? İnsanlar mı yoksa cinler mi? Bilmiyorum. Neyse Faruk Hoca, bu konu uzar. Ben yatıyorum. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Hey hey hey se pae ga Şut galiba. Şut. Şutrayım. Şutrayım. Sizden. Sakin ol. Tamam sakin ol git. Kızım yerde bir şey oldu bebeğim. Fatma'm. Fatma'm. Allah Allah. Fatma'la kim Allah yaptı Allah. Ben ambulans arıyorum. Ara ara çabuk ara. <gülüyor> Refik hanım sakin ol. Hiçbir iş şey yok. Hiç Hangi hastanede? Fatma Hanım! Yutamıyorsun değil mi hâlâ çekim yapma? Bu mesele çözülene kadar çekim devam edecek Fatma Hanım. Gübra'nın babası. Ağabey. He. Neden öldü biliyor musun? Neden? বেশি el şeytanın, çocuğu, şeytanın çocuğu de. Este man. Abi yeri düştü. Ağzından böyle siyah siyah köpükler çıktı. Bizi kocaman oldu. Dili şişti. Abi göğsünde elinde öldü hoca. সহ ক্য কি Kimin ismiydi? Bu kocukunağı. Abin nasıl oldu he? Abin fakir bir köylüydü. Tarlaları aldı, konakları aldı. Ona hiç söylemedi. Fatma Hanım. Kıblederiyle ilgili konuşacak birini söyle bana. İllas. İlyas Alhoğlu Kıble derede yaşayan tek dönüm o <Gülüyor> Ne yaptın sen Hidayet abi selamün aleyküm. Abi bu meselede karşıma sürekli bir rakam çıkıyor 7175. Anlamını biliyor musun abi sen? Bir saniye abi bir saniye. Bu 1600 yıllarda yarı Hristiyan yarın düşünmem bir tarikat vardı. Zannedersem onların kitaplarındaki resimlerde ben bu rakamı görmüştüm ama emin değilim. Abi ben o resimlere çok acil nasıl ulaşırım çok hayati bir mesele bu. Tamam Faruk bulabilirsem sana e-mail'e gönderirim. Abi yalnız çok acil. Sağ olasın ağabey, eksik olma. Allah! Allah! Allah! Allah. Allah, Allah. İyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Emin misin ne oldu? Bırak şimdi sen beni. Kübra nasıl? Çok iyi değil, doktorla konuştum. <gülüyor> hoca kusura bakma, bugün sana çok vardım çok geçiriyordum ben de o yok, anda. Yok yok, estağfurullah. Ya nasıl estağfurullah? Baksana düştüğün halleri. Seni de buraya ben çağırdım, sürükledim. Ben buraya niye geldiğimi bilmiyorum artık. Yani kendi hırslarım için mi, Kübra için mi? Kafam çok karışık hoca. Sen kötü niyetli değilsin, hadi. Sen ne yapıyorsun burada, ne yapıyorsun? Kıbledere'ye giden bir yol arıyordum. Adam burada indirdi. Pepe'nin ardını tarif etti. Kıbledere mi? Ne işin var orada? Bir biranedir orası. Bu iş Kıbledere'de çözülecek Ebru. Hülyasaloğlu diye biri varmış. Fatma Hanım onu bul dedi. Faruk Hoca! Bırak artık, bitti! Beceremedin, tamam mı? Eline yüzüne daha fazla bulaştırmadan bırak bu işin peşini! Girmeden bırakmam! Of! ...insanlar yaşıyordu, şimdi cinler yaşıyor. Ne yani şimdi bu harabelerin hepsinde cinler mi yaşıyor? Göreceğiz. Gel gel, gel buraya gel. Ne oldu? Çek Aa! şunu çek. Yine mi? 71-75. Valla hoca her şeyin sırrını çözdüm bir şu sayının sırrını çözemedim <Gülüyor> Hoca şu tripodu ver bana, rahat yürü. Ebru, burası büyük bir köy, beni ilgilendiren şey bu kadar insan ne da burayı terk edip gitti, evini barkını terk edip gitti herkes. Allah bana mı soruyorsun Faruk hocam? Sana soruyorum tabii, Kübra ile buralı değil misiniz? Ses oradan geldi galiba. Galiba. bu kö ilgili hiçbir bir şey hatırlamıyorsun yok hatırlamıyorum Bir sebep Ebru, bir sebep? Bu kadar insanın burayı terk etmesi için bir sebep gerek. Faruk Hoca gir o zaman internete Kıbledere Köy diye arat. Eski tarihlere bak. O tarihlerde, gazetelerde yayınlanmış bu köyle ilgili bir sürü garip haber bulabilirsin. Ne garip haberi? Anlat işte. Ya köylülerle konuştuk, hepsi hurafe. Hala inanıyorlar, görmüyor musun? Ya. Korkup kaçmış insanlar, bu kadar. Hurafe, hurafe, hurafe. Tek bildiğiniz şey hurafe. Aynı şeyi tekrar edip durun hurafe. Of. Şu İlyas'ı bulalım da anlayacağız hurafemi değil mi? İyi de nasıl bulacağız biz bu adamı? Bir saattir dolanıyoruz işte burada. Ne bileyim ben ışıkları yanan bir yer arayacağız herhalde. Faruk hoca dur kıpırdama. Akrep var yaklaşma duvara. Hah, yine yetmiş bir yetmiş Faruk hoca? Anlamını bilmediğimi söyledim Ebru hanım. Bu rakamlarla ilgili bir arkadaşımı aradım. Bir şeyler biliyor. Bir resimler falan bir şey olacak işte. Gelince görürüz. Anladın mı? Tamam mı? Tamam, kızma. Faruk Hoca. Ne? Faruk arkandan bir şey geçti. Dur, dur gitme. Simsiyah bir şey geçti, gözlerimle gördüm. Ne, ne simsiyah? Ne, ne, ne? İçeri kaçtı, sıraya kaçtı. Faruk Hoca gitme, dur. Saldırır bir hayvandır, köpektir bir şey. Faruk Hoca. Off. Şuraya. Neredesin ya? İçeri baktığım yoktun, iyi misin? Tamam, iyiyim. Buradayım, tamam. Neden yoktun içeride? Sakin neredeydin? Sakin ol, tamam buradayım. İçeride sağa sola baktım, bir şey yok. Tamam, iyi misin Tamam, iyiyim. Hadi bulalım artık ha, şu evi, yeter. Tamam, hadi. Buyurun, bu tarafa bakalım, tamam. buyurun. Tamam. Faruk Hoca. Faruk Hoca, nereye gidiyorsun? Böyle bir yerde kimse yaşamaz. Hadi gidelim artık. Bu ne ya? Hayda. Bu ne şimdi? Ebru Hanım. Efendim? Bulduk, burası. Beni bekle, dur. Gel. Beraber. İlyasoğlu. He benim. İlyas Bey, ismi Memrup Psikiyatri Doktoruyum. Buraya neden geldiğimizi açıklamadan önce size kameralarla ilgili gerek bilgi vereyim. Yok ben... gerek yok. Ben niye geldiğinizi bilirim. Gelin gelin. Yukarıda konuşuruz. Bu bizim yolda gördüğünüz çoban değil. Evet evet. Ha yalnız ayak kapılarınızı orada çıkartın. Tabii tabii. tabii. Buyrun böyle. Teşekkür ederiz. Şöyle bırak sen Ha olur olur koy. Şimdi İlyas kardeş... ...bu Kıblederedeki köylülere ne oldu? İki kişinin günah ...bütün köyü lanetledi. Kim bu iki kişi? Bilal Duran... ...ve Remzi Karaduman. Remzi Karaduman? Ne oldu tanıyor musun? babam mı? He baban. Bak bundan tam 24 yıl evvel Kübra'nın babası Bilal ve senin baban Remzi bir cinliyadan yardım alarak define arayışına girdiler. Cinliya? Dişi cin. Cinnin adı Sare miydi? He Sare. Sare insan bedeninde görünebilen bir cin kabilesine mensup. ...Zuzula kabilesi. Hazine ve definelerin yerini bilen çok tehlikeli bir cin tayfesi. Bilal ve Remzi defineyi yani altınları bulduktan sonra Sare'yi öldürmeye karar verdiler. Nasıl? Sare insan bedenindeyken onu lanetli ağacın oraya gömdüler. Lanetli ağaç yolunun arkasındaki dilek ağacı mı? He o. Bir dakika bir dakika. Bilal amcayla babamın define avcısı olduğuna dair... ...kanıtınızın ne olduğunu söyler misiniz lütfen? Fakir iki köylü. Nasıl oldu da birden zenginleşti ha? Bilal kendine koca akona kaldı burada. Bankada tonla para. Baban... ...Ezmir'e gitti. Oradaki mal, mülk nereden geldi? Hiç düşündün? Bilal amcayı öldürenler... Sare ile aynı kabileden cinler mi? He, babanı da onlar öldürdü zaten. İlyas Bey, benim babam trafik kazasında öldü. Alakası yok. Ya hoca, kazayı onlar yaptırttı işte. <gülüyor> Bu nasıl bir saçmalıktır böyle? Evet, ya doktor, seni de buraya onlar çekti zaten. <gülüyor> Çok dikkatli olmak zorundasın. Onların kin ve intikam duygusu hiç bitmez. ...Tübra'nın bedenini Sare için mi istiyorlar? He. O yüzden evlenmesine izin vermediler zaten. Bakiri olarak bedeninde Sare'yi tekrar diriltecekler. Reenkarnasyon. Reenkarnasyon Reenkarnasyon tamamen cinlerin esiridir. Daha önce yaşamış olan birinin... ...tüm yaşam bilgilerini başka bir beyne aktarıp... ...geçmiş kişiliğini tamamen yok ederler. Reenkarnasyon. ...çin çarpmasıdır. Yani Kübra ile Sare... ...aynı yaşa girdiklerinde... ...ona Sare'nin ruhunu verip... ...kendi alemlerini alacaklar. Ee. He. Bak. <gülüyor> Hele bakın bunlara. Hasbinallahü <gülüyor> aleyküm. Bunlar ne? Hanul Stuff the noise. Bak. işte bunlar kıbledere köyülerine olanlar. Bilenler hemzi. Defineyi bulup altınları sattıktan sonra köylüye biraz para da attılar. Hepsi lanetlendi. Çocukları sakat doğdu. Kendilerinde türlü türlü hastalıklar. Delirenler, intihar edenler. Neler neler! Bakın. Ben bunları bir tek size anlattım. Neden biz? Çünkü... Bu ...civardaki lanetin bitmesini istiyorum artık. Peki İlyas kardeş sen bütün bunları nereden biliyorsun? Karım anlattı. Eşiniz burada mı? Benim karım insan değil. ya Şu anda burada mı İlyas? He. O sizi görür. Ama siz onu göremezsiniz. Adı ne? Zahuriyeş. Müslüman mı? Peki, Zahuryaş bize yardım eder mi? Kocamla bir işimiz yok. O masum kızı. Kübra'ya yardım etmek istiyoruz. Kübra'ya yardım edecek misin? Zahuryeş. 71-75 nedir? Bize yardım et. Allah! Allah! Oh oh oh oh Bey. Aması falan yok. Zuzum'la cinlerinden korkuyor. Sizinle konuştuğumuz için bize zarar verebilirler. Neden? Çünkü sen onlardan birini öldürmüşsün. Kübra'ya musallat olan cin kendine sare diyordu. O sare değil. Onlar Kübra'nın sareye dönüşmesini istedikleri için öyle diyorlar. Sare lanetli acı var da gömle. Lanetli mı gitmeliyiz? Ya gidin artık. Her şeyi anlattık işte. Kendinizi de bizi de atmadan gidin oğlum. Git! Hadi gidin! Git artık! Git! Git! İnanmıyorum tamam mı? Saçmalık hepsi. Ya Rabbi, nasıl çözeceğiz bu işi ya Rabbi? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne? Bu ne? Bunlar ne? Allah'ım, gammı Ebru, sakin ol. Hani kimse yoptu burada? Ebru, sakin ol. Çıkamam o, kim yaptı bunu? Yuh, yuh, yuh, yuh. Kim yaptı bunu? Allah, araba! Araba Ebru, sakin ol. Allah'ım, kim yaptı bunu? Ebru, arabaya bin, sakin ol. Tamam, tamam geçecek Ebru. ওহ ইম নট নো নো আ কজা ইস ইন আল্লাহু কাসরি কিরা কাস বিসমিল্লাহি রহমান ...ben babamın bu işleri karıştığına inanmıyorum. Bence şu anda en iyisi ona dua etmek. Ne yani? Sari öldürüldüğü için mi yaşandı bütün bunlar? Bak, bak Ebru <gülüyor> Bu kitaba göre haksız yere öldürülmüş olan bir cinnin lanetinden kurtulmak için... ...o cinni gömüldüğü yerden çıkarmalı... ...ve okunmuş bir bezle kefenleyip başka bir yere gömmelisiniz diyor. Arap bedeviler yanlışlıkla öldürdükleri cinlerin lanetinden kurtulmak için... ...onları çöllere gömenmiş. Kıyanetle ağaca mı gidiyoruz yani? Önce kasabaya uğrayıp kazma kürek ve kefen beziye alalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> আচ্ছা যা কুস Kamerayı alayım, bir dakika. Ebru Hanım, cin'i gömerken çekme. Peki, tamam. E, yardıma geleyim mi? Gerek yok. Ne oldu? Bitti mi? Sakin ol Ebru abilesif Sare'nin ölü bedenini size geri verdim. Eğer beni duyuyorsanız Sare her temiz bir bedenle toprakta artık. Masum Kübra'ya bu sallat olmaktan vazgeç. Biz görevimizi yaptık. Siz de O bedenden uzak durun! ...huzurlu bir hayat nasibiyle kısma amin, amin, amin inşallah. Anne abartma hadi. Hayır yok bir şey de... E, ...gelince konuşmam lazım seninle. Hı -hı. Babam hakkında. Yok şimdi anlatamam, gelince konuşuruz tamam mı? Tamam. Hadi görüşürüz, bay Nasıl Refika abla? Uyuyor yavrum. Tamam, rahatsız etmeyeyim o zaman. Ya Esri. Ha? Mine nerede? E babaannesine bıraktım ya. Ha tamam, iyi yapmış Bu konu binlerce yıldır aynı. Böyle gelmiş, böyle gider. Ne sen, ne ben. Tek başımıza hiçbir şey değiştiremeyiz. Ben hiçbir şeyden emin değilim Faruk Hoca. Her şeyden emin olmaktan daha iyidir. İnan bana. Neyse, işbirliğin için çok teşekkür ederim. Ben de sabrım için teşekkür ederim. İlyas! İlyas! Am ne, ne oldu? Iş, ne, Konuştuğunuz ne? adam ha. telefon verdi az önce. Ha. Değiverdi ki ölüm kalım meselesi dedi. Hemen dedi, çok acil dedi. Hocam gitmezsen gel, Kübra ölüm verecekmiş hocam. Ha, tamam tamam, tamam. elini söyleme, ben gidiyorum. Tamam, tamam. Sen Kübra'nın yanında kal kızım. çok korkuyorum annem. Ne <gülüyor> olur, peki tamam anne. Ben buradayım. Tamam çıktım tamam, ben. <gülüyor> çık. Gel otur bakayım şöyle. <gülüyor> Faruk Hoca! Faruk Hoca kamerayı al! çekmiyorsun ya. Bu da sabahtan beri batıp durdu. Bu ne Bu ne ya? Bu görmüş olduğunuz büyüsel bana ait olan çamaşırların birinin içerisinde gizlenmiş olarak buldum. Anlamını bilmiyorum fakat yüzeyim de benim ve Kübra'nın resmi var. Kimin ne amaçla yaptığını bilmiyorum fakat görmüş olduğunuz fikir tuvaletin yapıyor gibi görünüyor. Bu da bir tuvalete benziyor. Daha önce gördüğümüz tuvalet büyüsüyle bir alakası olabilir bilmiyorum. Fakat açıkçası oldukça korkunlu. O yüzden bu görmüş olduğunuz gizlenmiş. Abi. Alo Faruk, 71 ile ilgili sana gönderdiğim resimlere baktın mı? Aldım abi, aldım. Hatta laptop'ıma indirdim. Hayırdır abi, çözebildin mi? Aç o resimleri hemen. Tamam abi, bir saniye. Arabadayım şimdi. Sağ çekiyorum, dur. Resimlerden biri önümde şu an. Sana bahsettiğim yarın Müslüman, yarı Hristiyan tarikatın kullandığı tablo işte bu. Biliyorum abi, devam et. 71-75, 2000 yıllık bir şifre Faruk. Tamam abi, anlat. Biliyorsun Hristiyanlığa göre İsa peygamber çarmıha gerilerek öldürüldü ama İslamiyet'e göre Hazreti İsa çarmıha gerilmedi. Evet abi Kur'an'da Nisa 157'de bahseder bundan. İsa kesinlikle çarmıha gerilmemiş ve öldürülmemiştir. Devam et abi. Peki şimdi bir kağıda 71-75 yaz. Kağıda... Evet abi. Şimdi de altına o rakamların Arapçasını yaz. Oku. Vivo, Vivo yaşıyorum demek Faruk. Latince. Tıpkı Kur'an'da yazdığı gibi İsa'nın öldüğüne veya çarmıha gerildiğine inanmayan 71-75 tarikatı mensupları aynen şöyle demiştir. Bak okuyorum. Ey çarlıhın karşısında cehennem çığlıkları atan lanetli güruh! Ant olsun ki siz cehennem dikenlerini İsa'nın alnına geçirmediniz. Tertemiz avuçlarına havis çiviler değmedi. Ben Rabbiniz onun tertemiz ruhunu sizin cüzzamlı nefislerinize emanet etmedim. İsa'm, kulum benim katımda. Bilin ve bildirin ki Meryem oğlu İsa ölmedi, yaşıyor. Ve İsa şöyle dedi. Vivo. İşte o dönemlerde İsa'nın ölmediğine kanaat getiren bu grup, yaşıyorum anlamına gelen Vivo kelimesini şifrelediler ve ortaya 7175 çıktı Faruk. Gelelim senin meselene. İnsanlar tarafından öldü zannedilerek gömülen cinler de yaşadıklarını birbirlerine bu şifreyle haber verdiler. Faruk. Faruk. Sarı. Çin kadın. Ölmedi mi yani? <Gülüyor> Ölü bir cinnin mezarını açarsan lanet kalkar. Yaşayan bir cinnin mezarını açarsan lanet artar. সোযোযে রাাার Ilyas? Ilyas, n'o'ldu? Kübra'nın yerine doktorun bedenini verecekler Sarı'ya. Sen de evden ayrıldın? Sen mısın beni. Ya ben nasıl çağıracağım? Telefon yok, bir şey yok. Nasıl çağırayım ben çağırayım Ne diyorsun İlyas sen? Solak kabilesi karımı öldürdü. Onlar buradalar hoca. Her yerdeler. İlyas! Ha? İlyas! İlyas! İlyas. İlyas. İlyas. চোক কে ちゃっ তো কোজা সো সো আরা চক হজা হজা সরজিছ গলিছ টি টি টি টিং মাস হ তোলা তোলা কালিডাল্া আকালা কাল্ডাল্া রাাল্ড্াল্াল্। কাল্ড্া-ইপ্াল্ Bende işimi <gülüyor> Ebru'yu sarihe verecekler! Kıbledere! <gülüyor> <gülüyor> Ebru! Ebru! <gülüyor> Asbinallah! <gülüyor> আল্লাহাদ <gülüyor> <mısınız? Allah'tan korkmaz gülüyor> <gülüyor> Doğru. Sen hiçbir şey yapmadın Ebru. Esas suçlu senin baban. Senin baban Remzi. Yıllarca define peşinde koştu ya senin baban. Para pul peşinde koştu öyle. Sonra... ...cinleri benim kızıma musallat eden de senin baban. ...toladı topladı parayı, pulu, zenginliği. Seni de kaçırdı, kurtardı ailesini de. Acıyı çeken benim kızım oldu. yıllar acı çekti benim kızım ya. Yeter. Sıra sende artık. Anlıyor musun beni? Ben kızımı alıp gideceğim buralardan. Bundan sonra Sare senin ruhunu kemirecek. Seni esir alacak. Sen çekeceksin artık. Benim kızım kurtuldu. Anlıyor musun mu beni? Yeter. Şimdiye kadar sen hayatını yaşadın Ebru. Ama artık tıra bizde. kardeşimle biz ne? yaşayacağız artık Esra ola juh şel hadde zula juh şel hadde zula juh şel hadde ola mi ruh şedi zula juh şel hadde ola kuşlar zula juh What do